Allah'ın adı anılarak göçmen kuş avlamak acaba caiz mi de demişler. Evet Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak mesela Bismillah وَسَخَّرَ لَكُمْ اُشْرَمْ سَوَ ve وَسَخَّرَ لَكُمْ ma fil الْاَرْضِ جَمِيعًا gibi e, yeryüzündeki varlıkların emrimize verildiğini beyan ediyor. Yani güneş, ay bizim için hizmet ediyor. ...yeryüzünde olan şeyler de mübah olmak, meşru olmak kaydıyla emrimize verilmiştir. Avlanmak bu noktada e, mübah olarak değerlendiriliyor. Ancak e, aç değil bir insan, o hayvanın netini de muhtaç değil. Sırf zevk için e, avlanıyorsa ister bir göçmen kuş olsun, ister diğer kuş olsun bunu alimlerimiz mekruh kabul etmişlerdir mesela evlenme mevsimi avlanma mevsimi dışında bir hayvanın avlanması nedir onu avladığınız takdirde yavrusu ne olacaktır aç kalacaktır hı hı. yani siz yavrusunu da otomatikman öldürüyorsunuz bu noktada keyif için aslında avlanma yapmak avlanmak çok uygun mütala edilmemiş, mekruh görülmüştür. Peki avlanmada usul var. Avlanırken ihtiyacınız var. Bir hayvana avlamanız gerekiyor, açsınız. Ona ihtiyacınız var. Avlanma esnasında mesela tetiği çekerken besmele. Yani Bismillahirrahmanirrahim tarzında Bismillahirrahmanirrahim diyemeyiz de çünkü Rahman ve Rahim oluş bu uygulamaya uygun değil. Yani hmm. kurban keserken Bismillahirrahmanirrahim diyemiyoruz. Niçin? Çünkü bir kesme işlemi var. Evet. Rahmete uygun bir uygulama değil bu. Ee, hayvana mesela tüfeği çevirdik. atacağız. tetiği çekmeden önce Bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber demek. Bismillah demek gerekiyor ki o hayvan helal olsun. E, o noktada demek ki avcılık yaparken de e, hayvana atış esnasında besmele çekilmesi gerekmektedir. Tıpkı e, bir hayvanı keserken yaptığımız işleme benzemektedir bu hal. Hı hı. Ancak benim tavsiyem e, bunu keyif için, zevk için yapmak çok hoş bir işlem değil. Hayvanı keyfi olarak öldürüyorsunuz. İhtiyacınız var mı? Hayır. Yok. E yazık değil mi? Yani bu hayvan hı hı. yeryüzünde efendim ömrünü devam ettirsin, e, yavrusunu çoğalsın, e, yeryüzünde ona verilen görevler var. O görevleri icra eylesin. Yani hiçbir varlık boş yere yaratılmış değildir. Yani Her bizim evrimize verildi diye de fütursuzca yani onları harcamamak Evet değiliz. yani onun görevi var. E, bu hayvanları öldürdüğünüz takdirde onun görevini icra edecek başka bir varlık olmadığı takdirde hı hı. yeryüzünde sıkıntı meydana gelmektedir. Evet. Mesela falanca hayvanı avladığınızda efendim tarlalar farelerden geçilmiyor, keneden geçilmiyor falan derler. Niçin? E, o işi icra eden, mesela keneyi yok eden, falanca hayvanı yok eden başka bir varlık var. Siz onu ortadan kaldırdığınız takdirde yeryüzündeki bu dengeyi ne yapıyorsunuz? Bozuyorsunuz. E bunu da yapmamak hoş bir davranış olur.